Gafletten kurtulur. Hazırlayan ve sunan ilahiyatçı Yazar Adnan Şensoy. Gafletten kurtulur. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi leziye hadanâ bihâza ve mâ kunnâ linnah tediye levlâ ve mâ tevfîgi Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın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 ve alev, alev yanmak. Alevin sıcaklığında ateşin sıcaklığındaki temizliği yakalayabilmek. Ateşin harında kirlerden arınabilmek. Yakmak ama içindeki bütün putları ve varsa bütün mesveseleri tületmek, savmak. Şeyh Galip belki de bütün divan şiiri macerası boyunca en çok bahseden Ateşten en çok bahseden ve aşkı bir ateş ile izaha çalışan insanlardan bir tanesidir. Bir yandan İstanbul ufuklarını yalayıp yok eden yangınlar görmüş, diğer yandan Mevlana'nın aşkı izah ederken söylediği, özetle ifade ettiği hamdım, piştim, yandım ve tiresinden ilham almış ve sonuçta tasavvufi düşüncelerini Ateş ve yanma üzerine taksif ile söylediği beyitleri de alev alev tutuşturmuş, okuyucunun yüreğini de yakmıştır. Ünlü Eseri Hüsnü Aşk'ta sevgi oğulları obasını tavsif ederken ateşle ünsiyeti peydah etmiştir. Dediğine göre o kabile de herkes Temmuz güneşini giyerler, cihanı yakan ateşi içerler, erzakları apansız geliveren belalardan ibaret ve üzerlerine her an ateşler yağmakta. Galip Dede ve Efendim dediği Mevlana'ya göre, neydeki yanık nameler aslında birer hava değil ateştir. Ve o ateşi tatmayanlar, aşktan vehrement olamazlar. Aşk ateşi, kalpte hararetin artmasıyla tutuşan, ve insanın bütün benliğini yangınlara veren değerli bir varlıktır. Ve gönlünde bu ateşi taşımayanlar hiç yaşamamış sayısalar yeridir. Nitekim tasavvufa göre insan ateşin sınavından geçerek arılık kazanır. Ve aslı nur olan melekler derecesine ancak ateşten sonra yükselir. Ateş...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 en güzel gülün bahçesine dalan birisin'in ibretini kıssasını paylaşalım. Hicretin 6. senesi, Zilkade ayı, miladi 628. Hazreti Osman'ın şehadet edildiğine dair yayılan haberin ardından yapılan Rıdvan biati Kureşileri fazlasıyla korkutu vermişti. Sevgiler sevgilisi sevgilimizin üzerine yürüyeceği endişesine kabul alarak alelacele barış teklifinde bulunmak gayesinde bir heyet göndermişti Kureşiler.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 Efendimiz Ali vesselam'ın huzurunda barış heyeti gelmişti. Kureyş ağçısı Suheil bin Amr Resulullah'ın huzuruna varmıştı. Önünde iki dizinin üzerinde çöktü verdi. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz ise bağdaş kurmuş vaziyetteydi. Müslümanlar da çevresindeydi. Askeri sahabeyle. Suheil bin Amr "Unuzun uza" diye konuşiverdi. Sonra efendimize barış teklifinde bulundu. Efendimiz barış teklifini kabul edecek çünkü barış peygamberim. Bundan sonra barış şartlarının müzakeresi yapılıverdi. Onlar da anlaşmaya varıldı. Sıra anlaşma şartlarının yazılmasına gelmişti. Hz. Ali Musalaha'nın şartlarını yazmak üzere katip tayin edilmişti. Efendimiz Hz. Ali'ye yaz diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Daha başta Süheyl buna itiraz etti. Biz Bismillahirrahmanirrahim'i bilmiyoruz.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 ye yönelerek bana o sıfatın geçtiği yeri göstermiyorlar. Hz Ali Resulullah kelimesinin geçtiği yeri gösterdi. Efendimiz de onu kendi ile sildi. Yerine ise Muhammed'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed kelimelerini yazdırdı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın barışa ciddi taraftar olduğu, barışa giden yoldaki manileri ortadan kaldırmaya ne kadar gayret gösterdiği en basit bu iki numuneden de anlaşılıyordu. Hayatın her alanında tek vazifesi, Beşir ve Nezir görevini hakkıyla getirmek olan, dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak için geldiği insanların, barışlarını da her zaman yaşatmak ve yaşamaktı. Müşrik heyetinin tekrar tekrar gelen itirazları, Müslümanların bu itirazları kabul etmeyişleri ve Efendimizin her iki tarafı yetiştirmesi sonunda sıra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 Müslümanların yanına gelmiş bir Müslüman müşriklere tekrar nasıl geri çevrilir diye itiraz etmişlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah bu şartı kabul etmeyeceksiniz değil mi diye hayretle soru vermişlerdi. Her şeye rağmen bir barış akdedip, Kureyş müşriklerine İslam devletini resmen tanıtmak arzusunda olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanların bu itiraz ve suallerine şöyle cevapta buyurdular.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 Ebu Cendel'in feryadı Müslümanların gönlünü dağılıyordu. Ya Resulallah, ey Müslümanlar, siz beni bana eziyet etsitler, işkencelere uğratsınlar diye mi bunlara teslim ediyorsunuz yeniden? Siz benim eziyet çekmeme rıza mı gösteriyorsunuz kardeşlerim? diyordu. Cendel, Ebu Cendel söyledikçe, başta Efendimiz'e ve sahabelerin yüreği bir başka dağlanıyordu. Fakat ne çare, Ebu Cendel artık babasının merhametsiz bencesinde bulunuyordu. Acıklı feryadı,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 Görünüşte aleyhlerin olan bir takım ağır hükümleri de kabul etmiş, altın imzatmıştı. atmıştı. Sebep ve hikmetleri gereği nüfus edemediklerinden dolayı bu durum son derece sahabelerin güçlerini gitmişti. Manen rahatsızlık duydukları hal ve daronaçlarından belliydi. Suheil, Ebu Cendel'i yaka paça, sürteye sürte yerlere yerindeki adamlarıyla beraber Mekke'ye götürecekti. Allah Resulü mahzundu ancak mütevekkildi. eshab mahzundu ancak Resulullah Aleyhisselatü sözlerine yüzde yüzlük bir tabiilik söz konusuydu. İmtihan ağırdı ama imtihanın ağırlığı mükafatın üstünlüğünden çokluğundandı. Yine Ebu Cendel Mekke'de tekrardan zindan bölümüne götürüldüğünde Ebu Basir isimli bir askeri daha Medine'de kaçıp Resulullah Aleyhisselatü sığınmıştı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e aradaki anlaşmayı hatırlatan Mekkeliler Ebu Basir'in kendisine iade edilmesini istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Ebu Basir. Biliyorsun ki biz şu Kureyş bir anlaşma yapmış.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 Konuşmaya başladı, ellerindeki kılıcı gördü, kılıçlarını sordu. Bu kılıçla nice müslümanı öldürdüklerini ve öldüreceklerini övün övüne birbirlerine söyledikleri anda hızlı davrandı. Müşriplerin elinden bu kılıcı alarak onların yanından onların da icabına bakarak çıkmayı başardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindiden sonra mescidde sabi oturduğu sırada,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 Ebu Basir çıka geldi. Devesini mescidin kapısında çöktürdü. Hüneysin kılıcını kuşanmış olarak mescide girecekti. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne kadar ilerleyip ayakta durdu ve Ya Rasulallah, Vallahi sen üzerine düşeni yerine getirdin. Vermiş olduğun sözü sana Allah eda ettirdi. Beni düşman kavmin eline teslim ettin. Ben de dinim hakkında işkencelere tutulup, dinimden döndürülmekten dinimi korudum. Allah beni onlardan kurtardı dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Yanında birkaç kişi daha bulunursa, Allah size zafer verir, ihsan eder buyurdu. Ebu Basir, Efendimizin bu sözlerini çitince kendisini tekrar Kureyş müşriklerine teslim edeceğini düşündü. Ebu Basir, Hüneysin elbisesini kılıcına alarak, Ya Allah, ben Zülhüleyfe tarafına gidiyorum dedi. Oradan da Zülhüleyfe nahiyesinin İs Vadisi'ne gitti. Giderken bir avuç hurma azı ile üç gün idare etti. İz,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 Kureyş müşriklerini iyice sıkıştırmaya ve tedirgin etmeye başlamışlardı. Onlar, müşriklerden yakaladıklarını yollarını kesiyor, gelen ticaret kervanlarının yollarını kesiyor, mallarını alıyorlardı. Ebu Basir ile arkadaşlarının en son yollarını kesip mallarını aldıkları kişiler, kureş müşriklerinin Şam'a gitmek isteyen ve yanlarında 30 deve bulunan ticaret kervanıydı. Bu kervanda her birinin hissesine 30'ar dinar düşüyordu. Ve Allah.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 Şimdi kaldırılması için yalvarıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir ile Ebu Cendele ve Müslümanların yanlarında bulunanları artık memleketlerine, ailelerine dönmelerini Koyalçlilerden kimseye rastladıkları zaman dokunmamaları için yazı gönderdi. Ve geri kalan sahabiler Ebu Basir ile birlikte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gelmişti. Ebu Basir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına gelir gelmez sanki ateşi geçti, ateşin ardından... Gül bahçesini tattı ve en netice görevini tamamlamışmış gibi sanki mektup eline geldiği gün Resulullah'a kavuştu. Kavuştuğu gün ruhunu teslim etti. Allah ondan razı olsun. Ebu Cendel yanındaki arkadaşlarıyla Resulullah'ın yanında sürekli kalıverdiler. <Sessizlik> ve dostlar işte böyle. Eslem-i Rabbil Alemin diyenler. Allah Resulü'nün o günün sözüne uyanlar en netice nasıl ki gülistan olan gül bahçesine kavuştularsa, bugün de Ebu Cenderler ve Ebu Basirler yine Resulullah ve Vesselam'ın sözlerini bizatihi ondan dinlemiş gibi dinledikleri takdirde kurtulacaklar, zafere ulaşacaklar hem dünyada hem ahirette. Filistin, Çeçenistan, Keşmir dünyanın her yerine zulüm gelen kardeşlerim,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 Allah'ım sana teslim olduk, sana iman ettik, tevekkülümüz sanadır ve bütünüyle sana yöneldik. İlahi, yalnız senin inayetinle mücadele etti, yalnız senin hakemliğine başvurdu. Sen bizim geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla, gelecekte bize günah işletme ve bizim için günah kapılarını kapa, gizli işlerimizi de. Açık işlerimizi de affet Ve bunlardan da öte Senin bizden çok daha iyi bildiğin Günahlarımızı da bağışla Seni seviyoruz Allah'ım Seni seviyoruz Allah'ım Sana aşığız Allah'ım Kırık dökük amellerimiz varsa da Küfrün rüzgarlarının estiği asırımızda imanımızla aşkımızda sana yöneldik Allah'ım Çünkü biz kalbimden geçeni bilemeyiz Fakat sır ahvamdan geçenleri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 Sevgili dostlar, bugünkü sohbet programımızı da bir başka hisse alalım ümidiyle, bir başka aşkerinin bizi ısıtan ve arındıran aşk ateşiyle ısıtalım, nurlandıralım arz ettik. Rabbim bizi onların yolundan ayırmasın, sıratımızda kime eylesin onların yoluna, aşık oldukları, tabi oldukları Efendimizin yoluna. Selam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.